dua buyurunuz. Bizler Rabbimizin huzuruna şehitler olarak ulaşalım. Amin. <gülüyor> ee, Cafer-i Sadık Efendimizin duası şöyledir. Allah'ım ahini sayiden ve emidini şehiden. Ya Rabbi beni sayid kulu olarak yaşat. Şu ada zümresinden olarak yaşat. Ve şehit kulu olarak öldür. İnsan canı gönülden şehadeti talep ederse, temenni ederse nasip olmaz da yatağında ölmüş bile olsa Allah ve şehitlik mertebesini ihsan eder. Azerbaycan'ın yanında savaşa girebilir miyiz? Tabi girilebilir. Yani durumu müsait olanların her yerdeki Müslümanlara yardımcı olmaya çalışması lazım. Ama Peygamber Efendimiz sormuş ki, mesela cihade gitmek isteyen bir kimseye annem babam var mı? Var. Peki onlara bak buyurmuş o zaman. Yani çeşitli görevleri var ya bir insanın o görevlere göre de birisiyle, birkaç kişiyle danışarak şey yapması iyi olur, kendi başına karar vermemesi. Erzurum'a gelmek teklif edilmiş. İslam'da aşk var mıdır yoksa muhabbet midir, muhabbet mi var? Şimdi, İslam'da aşk var ama hangi aşk yani? Cumhur Taşkın adlı bir arkadaşı Şu dışarıda birisi bekliyormuş. hanımı olsa gerek. Efendim, yani o burada şey yaparken hanımı herhalde gitmek istedi. Cumhur Taşkın. Şimdi İslam'da aşk vardır. Aşkın en büyüğü aşkullah'tır, muhabbetullah'tır. Ama bunun sorduğu herhalde bir kadını sevmek veya bir kadını erkeği sevmesi galiba. Bu nikah olmadan yoktur. Yani meşru değildir, makbul değildir. Tabi insan nikahlandığı bir kimseyi böyle sevebilir, bu derecede sevebilir, bu bir gönül şeyidir. Nikahlı olduktan sonra mesele yoktur ama eğer kazara elinde olmayarak nikahlanmadan yabancı bir kimseye böyle bir duygu ile bağlanmışsa o zaman sabretmesi, günaha düşmemeye dikkat etmesi lazım gelir. Bu bir hadis-i şerif var, yani böyle bir kimse aşık olur da, bunu saklarsa, günaha düşmezse, kendisini korursa, sabrederse, ölürse şehit olarak ölür diye hadis-i şerifte vardır. Yani mühim olan, böyle bir duygu kalbine elinde olmadan mindayr-i ihtiyar düşmüşse, bulaşmışsa, yangın ateş bacayı sarmışsa sabredecek yani, öyle bir günaha düşmemeye dikkat edecek. Bazı problemlerim var diyor, dua istiyor. Allah tabii söyleyemediğine göre Allah biliyor. Yardımcısı olsun, dertlerine devalar, ihsan eylesin cümle kardeşlerimizin. Bu kağıdın elinize geçeceğini ümit ederek yazıyorum. Sizden ricam eşim ve benim için hayır dua etmenizdir. Peki Allah Celle Celaluhu size ve eşinize dünya ve ahiretin hayırlarını öbür kardeşlerimizle beraber ihsan eylesin. Mümin-i mümine duası makbul olduğundan bu duaları yapıyoruz. Ramazan ayı içerisinde Kocatepe Camii'ndeki Sohar açılışı esnasında Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun Bey'in selamını size iletmek üzere aldık. Selama. Aleykümselam biraz gecikmiş ama evet pekala Allah razı olsun. Gönderenden, getirenden esnafız. Çek ve senetleri faiz işleten bankalarda işlem yaptırmak zorundayız. Bu durumda halimiz nasıl olur? Siz çek ve senet alıyorsunuz, paranızı almak için gidiyorsunuz mecburen. Paranızı alacaksınız. Onun vebali daha ziyade çek ve senetlerin sahiplerine aittir. Yani siz, size peşin para verse hiç oraya gitmeyeceksiniz. Para yerine onu veriyor. Ben öyle anlıyorum bu işi. Ticareti çok iyi bilmem ama şey budur. Herhalde asıl vebal ötekilerde oluyor. Bir kardeşimiz lise döneminde beraberdik. Sonra o turist olarak Almanya'ya gitti. Orada kalabilmek için Alman kızıyla beş yıllık nikah yapmışlar. Şu anda ayrı yaşıyorlarmış. Boşanmak üzere imişler. Kardeşimiz kendi dinine dahi inancı olmayan bir kişiyle yaptığı bu fiilden dolayı durumum ne olur diye soruyor. Şimdi Müslümanın ehli kitaptan bir kız almasına o ehli kitap olarak kaldığı halde evlenmesine dinimizde bir müsaade kapısı var. Yani herkes böyle yapsın diye değil de yani olabilir. Çünkü erkek kuvvetlidir. Kızı ikna eder, İslam'a çekebilir. çocuklarını da İslam terbiyesiyle yetiştirebilir diye buna müsaade var. Ama bir Müslüman kızın bir ehli kitap bile olsa gayri Müslüm evlenmesi haramdır. Öyle bir müsaade yok. Şimdi bu bir Alman kızı almış. Aslında Evlenmek böyle iş işin olmaz. Almanya'da oturum almak için girecek, Alman kızıyla evlenecek vesaire. Bu bu bir şeydir. Yani bu varza alır nikah doğru bir şey değildir. efendim. Ama ehli kitaptan bir kızla nikahlanmak olabiliyor. Müslüman, mütedeyyin, takva bir insan almak gerektiği halde öyle yapmamış. Onun bir vebali var ama olabilen bir şey. İşte Allah kusurlarını affetsin. Nikahlanmış, şimdi ayrı yaşıyorlar. Boşanmak üzere, boşanacaklar. Allah kusurlarını bağışlasın. Günlük fikirlerimizin sayılarını arttırabilir miyiz? Evet. Mesela yüz, la ilahe illallah'ı beş yüze kadar yapabilirsiniz. Efendim, şeyi de lafzayı genelde beş bine kadar yapabilirsiniz. Durumu müsait olanlar yapsın. Ben yapamazlar diye az söylüyorum ki yapmayıp vebal altına düşmesinler, günaha girmesinler diye. Pirsi Beyasını yazmış. Rüyada Ayet el Külfiyi görmüş yani Allah'ın hıfzı himayesi ders almak için üsper. Bir de kafirun suresinin Bela entüm âbidûne mâ a'bud ayetini okumuş. Yani kafirler müminlerin yaptığı ibadetleri yapmıyorlar, yapamıyorlar. Müminler yapabiliyor demek. Yani bu dersi almasının gereğine yapmadığı zaman kafirlerin yapmadığına yapmasının mutlaka gerektiğini alamettir. Allah-u Allah hepimizi kendisine has kul Ümmetin Peygamber Efendimiz'e has layık bir ümmet eylesin böyle dua istiyor cümlenizi Allah nasip eylesin ailem itaat etmiyor geçinemiyoruz dua edin diyor Allah geçim nasip etsin şimdi itaat etmiyor tabi bu devirde isyan çoğaldı evlat babaya isyan etmiyor karı kocuya itaat etmiyor karı kocuya itaat etmiyor Efendim, evlat ana babaya itaat etmiyor filan bunlar var da bir de yönetim durumunda olan insanların yönetme kabiliyeti var yani babanın, kocanın yönetme kabiliyeti var biraz da ona dikkat edelim yani iyi bir baba iyi bir koca biraz bu işleri idare etmesiyle becerir yani allem eder, eder çeşitli çekillerle bu işi becerebilir hocamızın bir sözü var yani bir kadını idare edemeyen bir erkeğe ben erkek mi derim diye böyle bir sözünü hatırlıyorum. Yani kadını idare edecek insan. Nasıl idare edecek? İşte çaresi vardır. Çeşitli hediye olur, söz olur, şiddet olur, efendim lütuf olur. Çeşitli şekillerde onu becerecek yani, takip edecek. Otoritesini başından beri koruyacak. Bazen insanın içinden ses, inkar gibi sesler geliyor. Efendim, şimdi içinden böyle bir ses geliyormuş, o da ona karşılık veriyormuş. Sonra geçiyormuş, sonra gene oluyormuş. İçindeki şeytan işte şey yapıyor, yani kurcalıyor. Onlara pek şey yapmamak, yüz vermemek, dinlememek lazım. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakın ve ilm-i ne demektir? Açıklar mısınız? İlimledin demek Allah'ın kendisinin kullarına bahşettiği ilim demek. Yani mektepte, medresede hocadan öğrenilen ilim değil de Allah'ın basiretini açıp da gönlünü nurlandırıp da kişiye verdiği efendim böyle ilmi mükaşefe demektir. İlmel yakın insanın inancının, imanının bilgi seviyesinde bilgilerle okumakla olması duymakla olmasıdır. Aynel yekin müşahedeyle olması demektir. Hakkel de esrarına külhüne vakıf olması demektir. İmanın en yüksek derecesi, inancın, itikadın en sağlam noktası odur. Bir insan dünya hayatındaki cemalullahı görebilir mi? Görebilir. Bu hususta şeyler vardır. Bir Hazretlerinden bir kısa anlatıyor. Tabii o kıssalar rivayetin sıhhat Efendim Hamza Kırati diyoruz ya Efendim onun böyle Allah Teala Hazretlerini görmesine dair güzel bir rüyası var. Bir insan nezd oluyor yani çok güzel olabilir oluyor yani Adana'ya davet ediyorlarmış. Allah razı olsun. Ben de inşallah ilk fırsatta gelmek istiyorum Adana. Hakikaten ilk planda düşündüğüm yerlerden birisi. Evlilik toplumda problem haline geldi. Özel televizyonlar dokuz yüzü telefonlarla çöp çatanlık yapıyorlar ve bu toplumun temelini yani aile kurumunu sarsıyor. Müslüm, Müslümanlar bu konuda çok pasif davranıyor. Ne yapmalıyız? Pasif davranıyorlar. Bizim yapacağımız şeye gelince yani herkes karınca karınca çalışıyor. İyi insanları iyi insanlarla evlendirmek hususunda gayret göstermek. Böyle bu hususta yardımcı olmaya çalışmaktır. Çünkü Şeylerin en hayırlısı, şefaatlerin en hayırlısı nikah konusundaki şefaattir buyurmuş Peygamber Efendimiz. İyi bir yuva kurulmasına gayret etmek lazım. Bağırsak gazlarından muztarip olduğum için devamlı abdestli olamıyorum. Ne yapmalıyım? E devamlı abdestli olamıyorsa er vakit abdest olacak namazı öyle kılacak. Ama bu bağırsak gazlarını giderici ilaçlar var. Ben de bu safra kesesi ameliyatından sonra çok geyiren böyle karnı gazdan şişen bir insan haline geldim. Ama o hapları kullandığım zaman o zaman gaz olmuyor. Yemeklerde onları yerseniz tecrübeyle sabit. O zaman gaz olmuyor. Onları tavsiye ederim. Gaz yapıcı şeyleri yememek olabilir. Çiğ meyve yememek, çiğ sebze yememek suretiyle gaz yapmayalım. Hafif haşlanmış efendim salata vesaire yerine hafif haşlanmış komposta meyve yerine komposta yapılmış şeyler yemek gibi böyle gaz yapmayan, kuru fasulye vesaire gaz yapar mesela. onların yememek gibi tedbirler alınabilir. Efendim Allah sıhhat, afiyet versin. Yani herhalde çaresiz bir dert değil. Bazı tedbirlerle düzelebiliyor. Hanım bizden ders almak istiyormuş. Kendisi Konya'daymış. Tamam. Selam götür ve dersi benim anlattığım şekilde ona ilet yapsın. evet dua isteyen isteyene biz de sizden istiyoruz Allah hepinizden razı olsun siz de bizi duadan unutmayın mühendislik fakültesinden mezun oldum askerlik görevini yapmadığım için iyi işlere giremiyorum 93'te askeri gitmeyi düşünüyorum ne buyurursunuz biz mümkün olduğu kadar bu işleri teyir ettik kendimiz kendimiz tezir etmişken başkasına önce yap falan diye demek de şey oluyor. Kısa devre askerlikler oluyor. Paralı askerlikler oluyor. İyi bir işe girip efendim kısaca bir ay falan iki ay içinde halletmeye çalışmak biraz geciktirmek iyi olur diye düşünürüm şahsen. Birisi Rüyada beni dün gece görmüş. Efendim biz ona bir şey demişiz. Bazen rüyada söylenen şeyin tersi çıkar. Yani onu yapma dediği şey yapmak gerekir. Okuma dediniz diyor. O okuma demek yani kötü şeyleri okuma, iyi şeyleri oku demektir. Sakaldan hoşlanmayan iki öğretim üyesinin bölümünde staj yapıyorum, dağlanınca bekliyorum diyor. Allah yardımcı olsun. Müjde üç tane kaldı bitiyor. Evet, anlatıyor. hayır olsun. Güzel. Tekrarla. Ben seni yeni görüyorum demişiz. Demek ki yeni bir gelişmeye alamet. Annemle babamla beraber oturuyoruz. Ailemde geçimsizlik çıkıyor. Ayrı oturup ev kiralamam doğru olur mu? Veya ailemle geçinebilmek için ne yapmam lazım? Tabi sabretmek lazım. Büyüklere hürmet etmek lazım. Hanıma da onu söylemek lazım. Beye de onu söylemek lazım. Ama işin normali doğrusu bu gibi dırıltı gürültü olmasın diye yani biraz ayrı durmak da iyi oluyor. Mali durumu mümkün olursa ayrı durmak faydalı oluyor. Evet. Konya'dan gelen otobüsler hareket etmek üzere. Bizim de son kağıdımız buydu zaten. Hepsi bitti. Allah sıhhat, afiyetle, hayırlı yolculuklar nasip etsin hepinize. Tabi biz bu kadar uzatmazdık. Asla bu bizim şeyimize aykırı, efendim adetimize aykırı ama kağıtları bitirmek için yaptık bunu. Allah hayırlı yolculuklar nasip etsin. Sıhhatle, afiyetle gidin. Pazar günüdür diye. Gündüz yorulmadınız diye.